775 numaralı konu, Eşabın sevap kazanmak için namazlarını ellerinden geldiğince ayakta kılmaya çalışmaları, evet, Hazreti Peygamber, oturarak namaz kılan birisini gördüğünde ona, namazı bu şekilde kılan kişinin kazanacağı sevap ayakta kılanınkinin yarısı kadardır, buyurdular, bunu duyan halk ellerinden geldiğince namazlarını ayakta kılmaya gayret ettiler.